Bağda enlemi yokun. Kainun olmuştur. Bağda enlemi yokun. Yokken Allah Azze tarafından olmuş vücuda getirilmiştir. Fala yaqo yaqo fi hadi kou kounu. Fala yaqo fi Ni ni. Bu k bu bir şey bulmaz. şeyun bir şey. İlla İlla whoa ancak onun yaratmasıyla, Subhanahu wa Taala, Allahu Teala'nın yaratmasıyla. Allahu Tebaaheka ve Teala, Allahu teala, teala dedi ki ve ve her şeyi, yarattı, şeyin, her şey ve her şeyin her şey yarattı Fakat onu güzel bir kaderle takdir etti qaddara, hmm. fakat Onu ne yaptı? Güzel bir, güzel yok. Fakat dara Onu takdir ile takdir etti. Yani her şeyin ölçüsünü, kaderini belirledi. Ve اللّٰهُ تَعَالَى وَمُوَقَقْقِ اللّٰهُ تَعَالَى هُوَ الْخَالِقُ الْمُتَثَرِّبُ Tek başına yaratandır. Bir hal yaratmada ve'l-i'cadi var etmeler tektir. فَهُوَ اُخَالِقُ الْكُلِّ شَيْءٍ بِلَا اِسْتِسْنَائِ istisnasız her şeyi yaratandır. La Kaliqa Gairuhu gayru, Onun e, yani Onun dışında Yaratan yoktur. Ve La Rabb Onun Dışında da Bir Rabb yoktur. Taale Taale Allah dedi ki Allahu Kaliqu Kulli Şeyin Allah Taale Her şeyi Yaratandır. Vahve O Ala Kulli Şeyin Vekil Vekilun O Her Şeye Vekildir ve Allah Teala dedi ki: "Zarikumullahu Rabbukum. Bu sizin Allah sizin Rabbinizdir. Xaliku kulli şeyin o her şey yaratandır. Fahua o xalik kulları yaratandır ve afganlhim ve fillerini yaratandır. Ve ann kulla ma yedri ve midan gelen her şey min xeyir xah." Hayırdan ve şerin şerden ve kufürin ve imanın küfür ve imandan ve taatın itaatten ve maasiyetin ve maasiyetten şah Allahu şahuh şa Allahu Allah onu Allahü Teala dilemiştir ve kadderahu onu takdir etmiştir ve halakahu onu yaratmıştır. Kâle Teala Allah Teala dedi, dedi ki ve ma kelele nefsin günecis için yoktur. Emtopmine iman etmesi illa bi iznillah ancak Allahu Teala'nın izniyle. Ve قال تعالى te Allahu Teala dedi ki kul len yusibena de ki bize isabet etmez illâ me kataballahû lenâ al, ancak Allahu Teala'nın e, bize yazdığı isabet eder. Ve قال تعالى te Allahu Teala dedi ki vallahu halaka khalaqtum Allahu Teala sizi yarattı ve ma ta'malûn amel ettiğinizde ettiğinizde sizi yarattı. Yok. Allahu halakakum. Allah sizi yarattı ve ma taamalon ve sin amel ettiklerinizi de Allah ne yapmıştır? Allah yaratmıştır. Şimdi normalde biz demiştik ki kadere biz genel olarak icmalen iman ettikten sonra yani hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettikten sonra ne yaptık? Kaderi tafsilata ayırdık. Dedi ki kaderin dört ayrı mertebesi vardır. Öyle mi? Birinci mertebesi Allah Azze ve Celle'nin her şeyi ilmen bilmesi, ikinci mertebesi bu ilmi kitabete dökmesi, üçüncü mertebesi bu kitabettekiler huqu bulurken Allah'ın bunları dilemesi, dördüncü mertebeste Allah Azze ve Celle'nin bunları yaratması demektir. Şimdi biz ehl-i sünnet olaraktan Allah'ın kainatta var olan her şeyi yarattığına inanırız. Tamam? Her şey Allah'ın yaratıdır. İnsanlar Allah'ın yarattığı olduğu gibi insanların amelleri de Allahu Zevcelle tarafından ne yapılmıştır? Yaratılmıştır. Öyle mi? Bunun iki delili vardır. Hem umumi delili vardır, hem de hususi delili vardır. Umumi delili nedir? Âl-i ayeti olduğu gibi "Vekhalaka kulle şey'in. Allahu haliqu kulli şey'in." Allah her şeyin neyidir? Allah her şeyin yaratıcısıdır. Her şeyin. Peki ameller de buna dahil midir? Şimdi burada ameller konusu niye önemli? Şundan dolayı önemli. İnsana amellerinde şer de var ya. Mesela hırsızın yaptığı hırsızlık, kafirin küfrü, işte mesela kafirin Allah'a sövmesi, Allah'a hakaret etmesi. Bunlar da amel. Bunları da mı Allah yaratıyor? Sorusu burada önemli. Yani şerri, küfrü, ondan sonra fıskı da mı Allah yaratıyor? O meseleye geleceğiz. Evet bunu da Allah yaratıyor. Yani kainatta hiçbir şey yoktur ki, iyi veya kötü, hayır veya şer, Hiçbir şey yoktur ki mutlaka Allah tarafından ne yapılmıştır, Allah tarafından yaratılmıştır. Vallahu khalaqakum wa ma Allah sizi ve sizin amellerinizi yaratmıştır. Buradaki ma iki şekilde tefsir edebiliriz. Bir diyebiliriz ki ma mai masteriyedir. Yani may masteriye ne demekti? Kendinden sonraki fiili de mastar konumuna getiren ve Arapta mastar gibi yapandı. Öyle değil mi? Mai masdariyi. Ne diyoruz? Wallahu <gülüyor> khalaqakum ve ma taamalon ne demek o zaman nasıl çevireceğiz bunu vallahu halakakum ve amalakum öyle mi amelin masları ne taamel fiilinin aslı amel amelin masları ne amele amelin masları ne amel öyle mi vallahu halakakum ve amalakum ve ismi mevsuldür ismi mevsuldür diyeceğiz ne olur ellez gibi olur vallahu halakakum ve allazi yani ve ma taamalon ve allazi taamalonuhu iki manada da Kişilerin Celle'nin amelini yarattığı ayet-i kerimede nasıl kılınmıştır? Yani o bir bütünlüğün içerisinde Allah her şeyin yaratıcısıdır. Bütünlüğün içerisinde kulların amelinin olduğu da nedir? Kulların amelinin olduğu da vardır. Şimdi bu konuda farklı farklı mezhepler var. Öyle mi? Şimdi birincisi biz şunu bileceğiz. Amel ile irade arasında çok ciddi bir şey var, çok ciddi bir bağ var. Amel ile irade arasında çok ciddi bir bağ var. Şimdi biz ne diyorduk? Ehl-i sünnetin mezhebi bu konuda neydi? Biz diyoruz ki Allah kulları ve kulların bütün amellerini yaratmıştır. Öyle mi? Lakin kullara da bir irade vermiştir Allah. Kulların da bir dilemesi, kulların da bir istemesi, kulların da bir meşiyeti söz konusudur. Lakin hangi şartta bu meşiyet ve dileme müstakil değildir? Allah'ın meşiyetine bağlıdır. Yani kul diledikten sonra Allah'ın da dilemesi lazım ki kul o fiili ne yapabilsin? Kul o fiili seçebilsin. Aksi halde bu Allah'ın hem rububiyetine hem uluhiyetine ne olur? Hem uluhiyetinde eksiklik olur, nakıslık olur. Neden? Kendi mülkünde kendinin dilemediği şeyler celayan ediyorsa veya istemediği halde birilerinin istemesi Allah'ın istemesine galip geliyorsa bu Allah Azze ve Celle'nin dilemesine, rububiyetine, uluhiyetine nakıs getirir. Öyle mi? Şimdi mesela örnek veriyorum. il الْمَسَلُ الْاَعْلَى Bir belde düşürün. O beldede bir padişah olsun, öyle mi? O padişahın kendi memleketinde onun dilemediği hiçbir şey olmuyorsa bu o padişahın neyini gösterir? Gücünü, kudretini, öyle mi? Sahih mi? Lakin padişah bir şeyleri istiyor, lakin kimse takmıyor. Herkesin dile yani mesela padişah hırsızlık yapmayın diyor. Hırsızlar hırsızlık yapmak istiyorlar ve yapıyorlar mesela. Bu padişahın e, gücünü mü gösterir, acziyetini mi gösterir? Bu padişahın acziyetini gösterir. Öyle mi? Allah Azze ve Celle'de bütün halk yaratılmışlar, Allah Azze ve Celle'nin mülkü değil midir? Allah Azze ve Celle'nin mülküdür. Eğer Allah dilemediği halde, diyelim Allah diyor ki hırsızlık yapmayın, bu adamlar hırsızlık yani hırsızlık yapmayın diyor elbette Allah. Dileme noktasını konuşuyoruz biz. Adam hırsızlık yaparken Allah yapmamasını diliyor, adam yapmayı diliyor ve adamın meşiyeti, isteği Allah'ın istemesine ne yapıyor? Galip geliyor. Böyle bir şey olamaz. Hatta bir kısa anlatmıştık. Ne demiştik? Demiştik ki Mu'tezile'nin imamlarına Amr ibn-i Ubeyd ders anlatırken bir tane Arabi geliyor. Ey falan diyor Allah dua et benim diyor, işte bineğim çalındı, hırsız bineğimi çaldı. Benim bineğim bana geri gelsin. Amr ibn-i Ubeyd elini kaldırıyor diyor Allah'ım sen bu bineğin çalınmasını istemedin ama çalındı. Tam devam edecek aman diyor kes sesini. Benim senin duana ihtiyacım yok. Eğer senin Rabbin dilemediği halde hırsız şeyimi çalmışsa ee, benim bineğimi çalmışsa o zaman senin Rabbin dilese bu defa geri gelmeme ihtimali söz konusu aman diyor sen hiç bana şey yapma bana dua etme ee, Arabi bile mevzuyu anlıyor yani Celle'nin hırsızın dilemesi Allah'ın dilemesinden üstünse biz niye o zaman o Allah'a dua ediyoruz diye yaratma ile irade arasında çok ciddi bir bağlantı var yani Allah her ne kadar kulların fiillerini yaratmış olsa da Allah onlara ne vermiştir Allah onlara bir dileme vermiştir, bir irade vermiştir. Ha burada soru sorulması gereken mesele neydi? Biz onun cevabı. Asıl kafa karıştıran mesele. Yani Allah hırsızın hırsızlık yapmasını tamam yaratmıştır. Peki niye dilemiştir? Yani niye Allah? Bu şerdir, bu fesattır veya kafirin küfrünü niye istemiştir? Nasıl cevap veriyorduk biz buna? Allah'ın ilminden ve hikmetinden ötürü. Hatta buna bazı örnekler vermiştik öyle değil mi? Bazen bir kafirin kafir olması veya bir hırsızın hırsızlık yapması veya bir zaninin zina yapması bize göre dışarıdan baktığımızda Allah bunu dilemiştir sonra bu adama azap edecek ama niye? Lakin o adam mutlaka onu hak etmiştir öyle mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela Allah Mekke döneminde birtakım insanların kafir olmasını diledi bir takım insanların mümin olmasını diledi. Şimdi şu kafir olanlara bir bakın diyorlar ki لن نؤمن hatta nöti misli ma üti resulullah Allah peygamberlerine verdiğini bize vermeden biz iman etmeyiz. Şimdi bu adamlar imanı hak eden adamlar mı? Yani bu kadar Allah'a karşı müteke bir olan, Allah'a karşı pazarlıkçı olan. Yani şu dinette bir adama Allah iman etmeyi nasip etmemiş zulüm mü etmiş. Yoksa bu adama tam hak ettiğini mi vermiş? Mesela Yahudiler ne diyorlar? Ve ikultum ya Musa len nümine leke hatta nara Allah cehraten. Hani dediniz ki ey Musa biz Allah'ı bizzat görmediğimiz müddetçe biz sana iman etmeyiz. E şimdi Allah bu Yahudinin kafir olmasını dilediği zaman haşa bu Yahudiye zulüm etmiştir. diyor. bu zaten bu tinetiyle küfrü hak ettiğinden ötürü. Öyle mi? Bir taraftan semi'na ve ata'na diyenler var. Öyle mi? Bir taraftan semi'na ve asayna. Ve izâ ahadna mîsâkakum ve rafa'nâ fawqakumut-Tûra, bi ve ve Öyle mi? Biz sizden hani söz almıştık, Tuğru başınıza kaldırmıştık. O size o sözünüze kuvvetle yapışın ve işittik deyin. Yani işittik ve itaat ettik deyin. Onlar dediler ki biz işittik ve isyan ettik. Şimdi biz işittik ve isyan ettik diyecek kinette olan bir adama Allah fasıklığı, küfrü, zulmü dilemişse Allah buna zulüm mü etmiştir? Yoksa tam hak ettiği şeyi mi buna vermiştir? Öyle mi? E bir taraftan da Allah ne derse desin, سَمِعْنَا وَأَتَعْنَا Rabbimizden gelen her şey güzeldir, biz şüphesiz ki Rabbimizden her gelene iman ettik diyen, tînette olan Allah'a karşı pazarlıkçı olmayan bir tinete Allah imanı nasip etmişse bu şekil tînette olan birine de Allah küfrü nasip etmişse elbette ki Allah ama biz bazen göremiyoruz işte yani o adamların neden dolayı bunu hak ettiğini biz göremiyoruz bunun sebebi ne? Bir, ilmimizin kısıtlı olması yani her şeyi bilmiyor oluşumuz perde arkasını görmüyor oluşumuz iki, hikmet anlayışımızın Allah'ın hikmet anlayışına uygun olmaması. Yani Allah'ın mutlak bir hikmet anlayışı var. Biz ise kul olarak sadece gördüğümüz, bildiğimiz ve tecrübe ettiğimiz kadarıyla hikmet. Mefhumunu ne yapabiliriz? Anlayabiliriz. Onun için biz ne diyoruz? Allah kulların bütün fiillerini yaratmıştır ve bunu dilemiştir. Öyle mi? Lakin kullara da ne yapmıştır? Kullara da irade vermiştir. Ama bu irade ne değildir? Mutlak bir irade değildir. Neye bağlıdır? Allah'ın iradesine bağlıdır. لِمَا شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Sizden dileyen istikamet bulsun. Lakin siz Allah dilemediği müddetçe ne yapamazsınız? Dileyemezsiniz. İkinci mezhep ne bu konuda? Cebriye'nin mezhebi. Cebriye mezhebi ne diyor? Cebriye mezhebi diyor ki insanın iradesi diye bir şey söz konusu değildir. İnsan nedir? İnsan havadaki yaprak gibidir. Nasıl ki rüzgar yaprağı dilediği gibi bir o tarafa bir bu tarafa götürürse insan da nedir? İnsan da aynı bu şekildedir. Tabi buradan da neyi çıkarıyorlar? Yani kafir kafirdir kafire karışmamak lazım. Hırsız hırsızdır hırsıza karışmamak lazım. İşte zani zani çünkü Allah ne, ne dilemişse adam onu yapmış yani. Bu adama bir şey yapamayız, bu adamı kınayamayız, niye zina yaptın diyemeyiz vesaire. Böyle bir mantıkları var. Bir de mutezilenin mezhebi var. Mutezilenin mezhebi neydi? Mu'tezile de Allah'ın dilemesini ve Allah'ın fiilleri yaratmasını kabul etmez. Öyle mi? Mu'tezile Allah'ın fiilleri yaratmış olduğunu ve Allah'ın mutlak dilemesini kabul etmez. Muhtezile ne der? Allah der, tamam bunu bilmiştir, bunu olacağını bilmiştir. Lakin dilememiştir. Yani bilmek ayrıdır, dilemek ayrıdır. Hani Allah bir gün birilerinin kafir olacağını bilmiş olabilir. Tabi bu şu anki tezile için söylüyorum ha. Çünkü tarihin bir döneminde ilmi inkar edenler de çıkmış. Sonra o mezhep kaybolmuş gitmiş yani son bulmuş. Ee, Allah yazmıştır, bilmiştir. Lakin ne yapmamıştır? Lakin dilememiştir. Niye bunu söylüyorlar? Çünkü diyorlar Allah şerri dilerse, Allah şerri yaratırsa Nasıl kulu o dilediği ve yaratmış olduğu şeylerden dolayı hesaba şey yapabilir. Hesaba çekebilir. Yani burayı anlamadıklarından ötürü Allah elbette ki kulu hesaba çeker. Neden? Çünkü Allah peygamberler göndermiştir. Allah rasuller göndermiştir. Herkese iman etmesi için yol önüne koymuştur. Ha, birilerinin iman etmemesini istemişse Allah bu da yine onların pisliğinden ötürüdür. Yine onların işlerinde olan ve hak etmiş oldukları bir sebepten ötürüdür. Yosa Allah durduk yere hiç kimseye bu kafir olsun, bu Müslüman olsun demez. Niye? Wa ma ena bi zalla minil abid. Çünkü Allah kullarına zulmeden değildir. Mutlak adalet sıfatına sahiptir. Biri mutlaka bir şeyi hak etmiş olması gerekir ki Allah azze ve celle onu yapsın, Allah azze ve celle onu ona versin. Tamam? Anlaşıldı. Şimdi dediğimiz gibi üç tane mezhep bileceğiz. Kulların fiilleri noktasında zaten cebriye meşiyetle şey arasında dedik ya ciddi bir bağlantı var yaratma arasında. Cebriye'ye göre zaten Allah yaratmıştır ve kula da hiçbir şey bırakmamıştır. eli sünnete göre tamam Allah yaratmıştır. Lakin kula da bir irade vermiştir. Seçim yapabileceği bir irade vermiştir. Mu'tezileye göre Allah ne yaratmıştır ne de dilemiştir. Müslüman imanını kendi seçer. Kafir de ne yapar? Kafir de e, küfrünü kendi seçer. Allah'ın bunda ne dilemesinin ne yaratmasının şeyi yoktur. Sebep? Allah nasıl şerri yaratır? Şer nakıslıktır, kötülüktür. İki, Allah şerri yaratırsa nasıl yarattığı şeyle insanları e, kıyamet gününde muhakaza eder? <gülüyor> bu noktayı anlamadıkları için e, bu şekilde söylemişler. Evet. وَاَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُمْ تَعَالَى ve masiyeti de sevmiyor. sevmiyor. Ve yehdi ma ma e, yeşau e, istediğini e, hidayete erdirir bir e, bir fadlihi lütfuyla ve yudillu saptırır ma yeşau bir adaletle ve adaletle istediğiyle saptırır. Kah Allahu Teala Allahu Teala dedi ki in tekfuru eğer e, inkar derseniz ve innallaha Ravani Yun. Muakkak Allah Teala zengindir. Hankım sizden. Ala yaraz libadihil li kufra. Ee, ve e, razı, e, ve teşkuru... Vela, Vela li kufra. Ve kulları için küfürden razı olmaz. Ve enteşkuru yardahu lekum. Şükre ederseniz bu şükrünüze sizin için razı olur. وَلَا تَزِيرُوا Hiç kimse kimsenin suçunu yüklenmez. Evet. allah Teala dedi ki, bstream, ki sizin aranızda Allah'ın Resulü vardır. لَوْ يُطِيعُكُمْ Eğer itaat etseydi ف۪ي كَس۪يرٍ مِنَ emri Birçok işte size itaat etseydi لَعَنِتُمْ Sıkıntıya düşerdiğiniz wa lakinallaha faqad allahu taala habba ilaikum al size im e imanı sevdirdi ıı ve zeyyanahu onu e kalbinizde güzelleştirdi vakerraha ilaikum al size e küfrü kerih gördü vel fusuke ve fısku vel isyana isyanı işte bunlar doğru yolu bulmuş olanlardır. Şimdi bakın bu mesele bu ayet kelimeleri gözümüzün önüne koyalım. Bizim anlatmış olduğumuz bir mesele, daha önce anlattığımız bir mesele iyi burada ele alalım. Biz dedik ki meşiyet iki türlüdür. Öyle mi? Allah azze ve dilemesi, Allah azze ve iradesi iki türlüdür. Neydi bu iradeler? <gülüyor> Kevni irade, bir de şer'i irade. Değil mi? Kevni irade neydi? Allah mutlakı, yani her şeyi içine alan irade, kâfirin küfrü de bu iradeyle olur. Yani Allah diler, kâfir kâfir olur. Müslümanın imanı da bundan olur değil mi? Hayır, şer, hepsini kapsayan irade neydi? Kevni iradeydi. Bir de ne vardı? Şer irade neydi? Allah'ın sevip razı olduğu şeylerdi. Allah'ın sevip razı olduğu şeylerdi, öyle mi? Şimdi bakın. Mesela Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimede diyor ki, bunu nereden çıkarıyor ehl Sünnet? Kafadan değil değil mi? Biz ne demiştik? Ayetleri bir bütün olarak alt alta koydukları zaman, yan yana koydukları zaman bu kanaate ulaşmışlar. Nasıl? Bazı ayetlerde Allah diyor ki, يُدِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini ne yapar? <gülüyor> dilediğini saptırır. Vazayetlerde Allah azze ve celle ne diyor mesela? Ve ma kana li nefsin En tu'mine illa bi iznillah. Hiçbir nefis Allah izin vermeden ne yapamaz? İman edemez. Ve lev sha'a la hazakum mecm'in. Eğer Allah dileseydi sizin hepinizi ne yapardı? Hidayete erdirdi. Ve lev sha'a Allahu la amana man fi'l ard kulluhum jami'a. Şayet Allah dileseydi yeryüzündeki herkes iman ederdi diyor. Bu bir. Ha demek ki Allah kâfirin küfrünü de şey yapmış. Kafirin ve küfrün de dilemiş, müminin iman da dilemiş ve onun dilediği hidayet bulur, Onun dilediği de ne yapar? sapar. Bununla beraber Allah azze ve celle diyor ki: "Vela yer da li ibadihi el-kufre." Mesela önümüzdeki ayet. Allah ne yapmaz ki kulları için küfre razı olmaz? Mesela. Yine ne diyor Allah azze ve celle mesela? "Ve keraha ileykum el-kufre isyan Allah size küfrü, fıskı ve isyanı kerif görmüştür. Ha biz anlıyoruz demek ki Celle'nin iki türlü ne var? İki türlü iradesi var. Biri kevni irade, yani kainataki bütün her şeyin onun dilemesiyle döndü. Bir de sevip razı oldu. Yani Allah kafirin kafir olmasını istese de onun kafir olmasına razı değildir. Neden? Çünkü Allah ona iman etmesi için gerekli olan bütün sebepleri kılmıştır. Lakin ondaki bir problemden ötürü Allah iman etmesine ne olmuştur? Allah iman etmesine engel olmuştur. Değil mi? Buna biz neyi örnek vermiştik mesela? Hatırlayan var mı bir örnek? Yani münafıklarla ilgili bir örnek vermiştik mesela. Neydi? Cihada çıkmalarının engel olarak işte onların cihada çıksalardı eğer orada fiti çıkartacaklardı. Heh şimdi buraya uygulayalım onu. Allah kevni iradesiyle münafıkların cihada çıkmasına engel olmuştur. Öyle mi? Şimdi Allah engel olmuştur. Allah dilememiştir. Onlar da çıkamamıştır. Şimdi zahiren şimdi mutezilenin mantığına göre şöyle bir haklılık payı olur hemen. Bu adamı Allah kevni iradesiyle engellediyse Allah azze ve celle niye bu adamı azap edecek? Yani münafıklar inler münafıkîne fi'd-derkil esfeli minen nar. Öyle mi? Ateşin en alt tabakasındadırlar. Biz ne diyeceğiz? Bak. Çünkü Allah 1. Velav aradul khuruc le'addu lehu Onlar savaşa çıkmak de ona hazırlık yaparlardı. Zaten bunlar savaşa çıkmayı istemedikleri için Allah onlara bunu nasip etmemiştir. Öyle mi? Allah azze ve celle bunda 2. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم sizinle çıksalardı size zarar vermek ve fitne yapmaktan geri durmazlardı. Biz bunu bilebilir miydik? Yani bu adamlar cihada çıkmadan baktığımız zaman şu fitne yapar bu yapmaz bu. Biz bunu bilemeyiz. Bunu ancak kim bilir Allah bilir. Ha. Şimdi şöyle mu yerine. Allah şer'i iradesiyle razı olmadı bu münafığın cihada çıkmasına. Kevni iradesiyle engel olmuştur. Lakin bu zulüm değildir. Çünkü bunlar bunu hak ettiğinden ötürüdür. Şimdi soruyu normal beşer aklımıza soralım. Ciyada çıktığı zaman millete fitne yapacak. Milletin arasını bölecek. Öyle mi? Çıkmak için hiçbir çaba sarf etmeyen, yani bilakis istemeyen, kendi içinden istemeyen bir adama Allah çıkmayı nasip etmemiştir. Bu adalet midir yoksa zulüm müdür? Bu adaletin bizzat kendisidir. Öyle değil mi? Zalime, O'nun hak ettiğiyle muamele etmek adaletin bizzat kendisi değil midir? Yani zalim olana iyilikle muamele etmek, zulmü artsın diye, fıskı artsın diye ona imkan tanımak bu adalet değildir. Öyle mi? Bu iyilik değildir. Bu daha fazla zulümdür. Bilakis adalet nedir? İşleri yerli yerine koymaktır. Her şeyi hak ettiği yere oturtmak nedir? Adaletin bizzat kendisidir. Öyle mi? Öyle. Bunlar da bunu istemediklerinden ötürü Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Onlara bu cezayı vermiştir ve onlardaki dikkat ederseniz bir problemden ötürü Allah Azze ve Celle onların iyiliğini istememiştir. Öyle mi? Kötü kalmalarını istemiştir. Bu bütün örnekler için geçerli. Yani kevni iradesiyle Allah'ın isteyip de şer'i iradesiyle razı olmadı, kabul etmediği bütün örnekler için nedir? Bütün örnekler için bu örnek vermiş olduğumuz e, birinci örnek bütün örnekler için geçerlidir. Demek ki sorduğumuz zaman birincisi bu. İki, Allah küfrü fısıkı, masiyeti bizim bilmediğimiz birçok hikmetten dolayı ne yapabilir, dileyebilir. Ama bunlar ne olmaz ama bundan razı da aynı zamanda olmaz. Şimdi müşriklerin şeyine gelelim. Bu anlamda şimdi müşrikler Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde mesela diyorlar ki "Levşe Allahum ma eşrekna. Allah dileseydi bir şirk koşmazdık." diyorlar mesela peygamber Aleyhisselatü vesselam. Demek ki Allah diledi ki bir şirk koştuk. Levşe Allahu ma abedna min dunihi min şey. Allah dilemiş olsaydı diyor. Biz Allah'ın dışında hiçbir şeye ne yapmazdık? ibaret etmezdik. Veyahut biz onun istemediği bir şeyi haram kılmazdık e diyorlar mesela. Neyi kastediyor burada müşrikler? Peygamberimize. Allah bunu dilemişse demek Allah bizden razıdır. Sen bizden ne istiyorsun diyorlar Peygamberimize. Şimdi Peygamber sürekli onların dininin batıl olduğunu, onların ateş ehli olduğunu söylüyor ya onlara. Onlar da diyorlar ki Peygamberimize. Allah dilemeseydi biz müşrik olur muyduk? Olmazdık. O zaman demek ki Allah bundan razı olmuştur. Öyle mi? Allah bizden razı ki bizim müşrik olmamızı istemiş. Sen niye bize karışıyorsun? Sen niye bize müdahale ediyorsun veya yanlış olduğumuzu söylüyorsun? Allah Azze ve Celle de ne yapıyor? Kederli kekde belledi inemin kabliyim. Şüphesiz ki onlardan öncekiler de aynı böyle yalanladılar. Ne zamana kadar? Hatta daqub esene. Ta ki bizim azabımızı tadıncaya kadar. Veya ne diyor Allah? Kul hel aidekum min ilmin fetuhrijuhu Varsa yanınızda bir ilim bize çıkarın biz de görelim. Allah'ın dilediğine dair şüphesiz ki onlar ancak zanna tabi olan ve saçmalayan bir kavimdir. Veya Allah ne dedi Mesanne Suresi'nde? Müşrikler bu iddiada bulunur bulunmaz ve la kad baatna fi kulli ummetin rasulen en iabudu llaha ve biz hiç böyle bir şeye razı değiliz. Ben sizin şirkinizden razı olmuş olsaydım her ümmette Allah'a ibaret edin, tağutlardan kaçının diye bir peygamber göndermezdim. Eğer bunu anlatan peygamber gönderiyorsam, demek ki ne yapmıyorumdur? Sizin küfrünüze, sizin şirkinize ne değilim? Sizin şirkinize razı değilim diye. Ve neydi am suresinde Allah Azze ve Celle? "Kul felillahil الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ De ki en kuvvetli hüccet Allah'a aittir. Yani Allah hüccetini size indirmiştir. Buna razı olmadığına, bunun yanlış olduğuna dair. Allah hüccetini ne yapmıştır? Size indirmiştir. Demek ki müşrikler ne yapıyorlardı? Müşriklerin söylediği söz bir yönden doğru, bir yönden yanlıştı. Doğru olan yönü neydi? Allah dilemese biz müşrik olmazdık. Evet doğru, Allah diledi ve siz müşrik oldunuz. Lakin bunu ne delil olarak kullandılar müşrikler? Müşrikler bunu Allah'ın aynı zamanda bundan razı olduğuna delil olarak kullandılar. Yani demek Allah dilediyse o zaman razıdır. Allah da ne yaptı? Bunu komple çürüttü. Hayır. Allah razı olmuş olsaydı, peygamber göndermezdi. Allah razı olmuş olsaydı, hüccetini insanlara ne yapmazdı? İndirmezdi. Evet Allah kevni iradesiyle dilemiştir. Ama şer'i iradesiyle Allah ne değildir? Allah buna razı değildir. keza kaderle demiş dediğimiz mesele de böyledir. Kaderle ihticaç nedir? Masiyet ehli olan insanların kaderi kendilerine delil alıp, yapmış oldukları suçu kendilerinden ıskat etmeleridir. Öyle mi? Kınamayı bu düşürmelerdir. Burada ne diyor? Mesela devam etmiş. Ve la huccete limen edallahu subhanahu ve taala ve la lehu. Allah'ın saptırdığının hücceti de özrü de yoktur. Li'anna Allahu taala kad ersale rusule. Çünkü Allah rasulleri göndermiş. Niye? Li'kat el hucceti ve adafa amel el abd ileh. Ta ki yapmak için kesmek yani kesinleştirmek için. ''Ve kulun amelini kula nispet etmiştir.'' ''Ve alehu kesben lehu ve kulun kesbi olarak, kazancı olarak isimlendirmiştir.'' Nerede? ''Laha ma kesebet ve aleyha mektesebet.'' Kazandığı lehine de aleyhine de insanadır diye. ''Ve lem yükellifu illa bima yastatîh.'' ''Ve Allah kimseye gücünden fazlasını yapmamıştır? Yüklememiştir.'' Şimdi kaderle ihticaç dediğimiz gibi nedir? Mesela bugün günümüzde de görüyoruz. Diyelim adama içki içme dendiği zaman adam diyor Allah dilemeseydi içmezdim mesela. Öyle mi? Buna ne diyoruz biz? Buna kaderle ihtiyaç diyoruz. Yani kulun kaderi kendi yanlışına delil alması. Bu konuda bir de bir kıssa var. Kıssa ney? Adem aleyhisselamla Musa aleyhisselam arasında geçen ney? Kıssa. Adem aleyhisselam diyor ki Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Bukhari ve Müslim'de Ebu Hureyla rivayet ediyor. Diyor ki şeyle karşılaşıyor. Hazreti Adem'le karşılaşıyor. Diyor ki sen Allah'ın kendi eliyle yarattığı, sonra cennetine yerleştirdiği, Sonra işte <gülüyor> melekleri kendine secde ettirdiği Adem değil misin? O da evet ben O'yum. O da diyor sen Musa değil misin? Allah'ın işte kendini yarattığı, kendisine levha indirdiği ve vesaire vesaire. O Musa değil misin? Evet ben O Musayım diyor. Sen diyor insanları yapmış olduğun bir hatayla yeryüzüne indirdin. Hz. Musa Hz. Adem'e diyor. Sen insanları yapmış olduğun bir hatayla cennetten yeryüzüne ne yaptın? İndirdin. Adem aleyhisselam da Musa aleyhisselama dönüp diyor ki sen Tevrat'ı ben yaratılmadan kaç sene önce yazıldığını gördün yani ben daha hiç yaratılmamıştım Hazreti Adem olarak ben daha hiç yoktum Tevrat benden kaç sene önce yazılmıştı Musa aleyhisselam diyor ki 40 yıl önce yani sen henüz yaratılmadan 40 yıl önce diyelim ki Tevrat yazılıydı kendi ilmini söylüyor bildiğini söylüyor. Peki diyor sen o Tevrat'ta, yani ben henüz yaratılmadan 40 sene önce yazılmış olan senin Tevrat'ında وَعَسَٰىٰ اَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَٰىٰ Ayetini okudun mu diyor? Yani Adem Adam Rabbine isyan etti ve saptı. Sen bu ayeti okudun mu diyor? Okudum. E peki diyor ben yaratılmadan 40 sene önce benim hakkımda yazılmış olan bir ayeti ben yapmışsam sen beni bununla mı kınıyorsun? diyor yani ben yaratılmadan 40 sene önce Allah azze ve celle bunu ne yapmış? Allah Azze ve Celle bunu bana yazmış. Öyle mi? Ha, bunu bana yazmışsa o zaman sen beni nasıl bununla kınıyorsun diyor. Ve peygamberimiz diyor. فَحَجَّ Adem, Adem Musa. Adem Musa'yı susturdu. Yani Musa Aleyhisselam'ı tartışmada Adem Aleyhisselam ne yaptı? Yendi diyor. Şimdi kaderle ihticar edenlerin en büyük delillerinden bir tanesi ne bu? Yani bak Adem Aleyhisselam da yapmış olduğu hataya, yapmış olduğu yanlışa kaderi delil olarak aldı ve şeyi susturdu. Adem susturdu. Şimdi biz ne diyeceğiz? Biz şunu diyeceğiz. Biz diyeceğiz ki Adem Aleyhisselam bir günah işledi. Öyle mi? Adem Aleyhisselam bir günah işledi. Günah işlediği zaman Allah Teala ona bir ceza verdi. Ceza, ceza neydi? Kulneh bi tu minha cemia. Biz dedik oradan hepiniz ne yapın? Aşağı inin. Yani cennetten kovuldular. Cennetten çıkarıldılar. Öyle mi? Ceza buydu. Hazreti Adem Allah'a şöyle mi dedi? Ya Rabbi sen bana bak Hz. Adem şunu söyleyemez miydi Allah eğer gerçekten böyle inanıyorsa Ya Rabbi sen bana bende yaratılmadan kırk sene önce yazmış olduğum bir ayetle nasıl beni kınayıp beni cennetinden kovuyorsun? Hz. Adem böyle mi dedi? Hayır. Ne dedi? فَتَلَقَّى آدَمُ min رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلِهِ Adem Rabbinden bir takım kelimeleri alıp tövbe etti. Neydi bu kelimeler? رَبَّنَا اِنَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا ve illa emtakfirlana ve terhamlana. Ne kوننا ne minar xasirin. Ey Rabbim şüphesiz ki biz ikimiz nefsimizi zulmetik Arap Suresinde. Sen bize affetmezsen, sen bize merhamet etmezsen biz nelerden oluruz? Kusana uğrayanlardan oluruz. Ha. Daha sonra Allah ne yaptı? Allah Azze ve Celle. Ftelqa Adamu min Rabbhi kelimatin. Ftabe alaihi innuhu wa tawaburahm. Allah ntuöbesine kabul etti. Günahtan tövbe edildiği zaman o günah ne olur? Bitti değil mi? Günahtan etta ibnu mineddin bi, bele. Günahtan tövbe edenin nedir? Günahtan tövbe edenin sanki şey yoktur. E, tövbe e, günahı yokmuş gibidir. Öyle mi? Ne diyordu Allah Azze ve Celle? <gülüyor> <gülüyor> Kulli keferu in yentehu yuffer lhum maqatselaf. Deki o kafirlere eğer son verirlerse, tövbe ederlerse geçmişte yaptıkları onlar için affederiz. Ettehu betu tecubu maqableha. Tövbe kendinden öncesini siler, atar. Hazreti Adem tövbe ettikten sonra o günah artık bitmiştir, öyle mi? Hazreti Adem günahına kaderle delil almıyor. Neye kaderi delil alıyor? Musibetine kaderi delil alıyor, öyle mi? Hazreti Adem'in cennetten kovulması bir musibet miydi? Bir musibetti. Hazreti Adem kendi musibetine, yani cennetten kovulmasına ne yapıyor? Kaderi delil alıyor ki öyledir. Mesela şimdi örnek veriyorum. Diyelim ki biz bir yanlış yaptık, başımıza bir musibet geldi. Öyle mi? Aradan zaman geçti. Biz şimdi bu musibeti konuşuyoruz. Biz şunu dersek yani Allah diledi oldu. Öyle mi? Allah bunda bir problem var mı? Bunda bir problem yok. Lakin bizim bu konuda bir yanlışımız varsa ve biri bizi bundan kınıyorsa biz de şeytan gibi aynı diyeceğiz ki hayır yani Allah dilemeseydi ben o günahı işlemezdim. Bu musibet de olmazdı. Burası sapıkların mezhebi işte. Yani günaha kaderi delil alıp Kendini temize çıkarmak sapıkların mezhebi. Lakin diyelim ben günahtan tövbe ettim. Artık o günah nedir? O günah bitmiştir benim için. O günahtan dolayı başıma gelen bir musibet vardır. Ben onun için dedim ki valla beni musibetten dolayı kınama. Musibeti Allah diledi. Allah'tan ne oldu? Allah diledi. Allah da oldu. Lakin ben kendimi ne yapmıyorum? Temize çıkarmıyorum. Bunun delili ney bu kıssada? Adem aleyhisselam ilk kıssa vuku bulduğu zaman Allah azze ve celle sen bana yazdın, olduğunu demeyip ne yapıp? Allah az ve tövbe etmenin yollarını araması ve günahkar olduğunu kabul etmesi, yanlış yaptığını kabul etmesi ve tövbe etmesi. Allah az ve celle'nin de onun tövbesini kabul etmesi. Yine hakeza ikinci bir mesele. Yani günah ehli olan insanlara, kaderi günahla delillere olan insanlara biz ne diyeceğiz? Yine şeriatla şey yapacağız. Yine şeriatla cevap vereceğiz. Diyeceğiz ki eğer Allah insanların yapmış olduğu günahlara razı olmuş olsaydı bu rızası da İnsanların suçsuz olduğunu gösterseydi, hırsızın elinin kesilmesi, zinakarın rejim edilmesi, öyle mi? Yeryüzünü fesada verenin çapraz elini ayağının kesilip asılması, bunlar hep ne olurdu? Bunlar hep anlamsız olurdu. Demek ki Allah sizin yapmış olduğunuz günahları dilemiş olması veya yaratmış olması sizi aslana yapmaz, temize çıkarmaz. Çünkü yapmamanız için Allah gerekli olan bütün sebepleri sizin önünüze ne yapmıştır? Sizin önünüze koymuştur. Veya bu şekilde inanan insanlar eğer gerçekten bu mezheplerinde samimi iseler kendilerine yapılan bir saldırı, bir tecavüz, bir hırsızlık olayında kesinlikle tepki göstermemeleri gerekir. Çünkü Allah dilemiş adam gelmiş senin malını çalmış o adam gelmiş senin hırzına saldırmış. Ve yemeyip içmeyip zahiri hiçbir sebebe yapışmamaları gerekir. Madem her şey Allah'ın dilemesiyle oluyorsa otur, o zaman Allah dilerse karnın doyar öyle mi? Otur, o zaman Allah dilerse çocuğun olur. Yani senin evlenmene e, bir şey yapmana gerek yok. Sen yerinde otur. Allah dilerse sabah kalkarsın, yastığın altında rızkın, para çıkmış olur. Ki böyle inanan da yeryüzünde tek bir tane ne yoktur? Tek bir tane adam söz konusu değildir. Öyleyse bu mezhep nedir zaten? Bu mezhep kökünden batıl olan ve eski müşriklerin e, Allah'a karşı kendilerini temize çıkarmak için tutunmuş oldukları bir metottur. Şimdi buradan sonrasına gelince buradan sonra okuyacağımız şey sadece metin. Öyle mi? Ee, çünkü biz zaten 1 2 3 ve 4. maddede kaderle ilgili bütün meseleleri ne yaptık? Kaderle ilgili bütün meseleleri anlattık. Lakin burada okuyacağımız yer şurası. Şimdi ve en son Ehli Sünnet'in itikadını özetlerken diyor ki: "Ve Ehli Sünneti vel Cemaati ya'takiduna en el kadere sirrullahi fi Kader Allah'ın yarattıklarındaki sırrıdır. Lem ittala'a alayha malakun muqarrabun la yakunnashtarilmis bir melek ona ittila etmiştir. Ve la nebi yunmursalun ne de gönderilmiş olan bir nebi ona ittila etmiştir. La ya'lamuhu ahadun min al-halqi. Xalqtan hiçbir kimse onu bilmez İlla ba'de vuquhi. Ancak vaki olduktan sonra onu bilir. Ve'tammuku ve'nazaru fi zalika dalalatu. Ve'tammuku derinleşmek ve nazar bakmak fi zalike buna delaletin sapıklıktır. İmam Tahaviyye ne diyordu? Ve taamuk ve nazar fi zalike Kişinin yolda kalmasına, yarı yolda kalmasına ve rezil olmasına sebeptir. Yani kader konusunda derinleşmek. Li enallaha taala tawa ilmel kadri. Çünkü Allahu ze ve celle kader ilmini ne yapmıştır? Dürmüştür an anamehi yarattıklarından karşı durmüştür, yani kapatmıştır. Ve nehahum an ve onun e, inceliklerinden onları ne yapmıştır? Nehyetmiştir. Şimdi e, biz ehli sünnet olarak yani genel itikadı ehli sünnetin şudur. Kulun kader noktasında anladıklarını inanmasıdır. Anlamadı. Şeytanın vesvese verdiği yerlerde la yuselu amma yefalu vehum hum yuselu. Allah yaptıklarından sorulmaz, onlar sorulurlar ve Allah her yaptığında ilim ve hikmet sahibidir deyip susması gerektiğini. Çünkü anlamadıkları yerlerde, kaderde teammuk eden, kaderde derinleşmeye çalışan insanlar tarihte hep sapıtmışlardır ve son nokta olarak da genelde e, ya inkara gitmişlerdir ya da cebre gitmişlerdir bu insanlar. Bu duruma düşmemek için anlayabiliyorsak, Allah azze ve celle bize lütfetmişse ne güzel. Allah hamd ederim. Yok bazı konular anlaşılmıyorsa, şeytan vesvese veriyorsa, bunun birinci yolu فَاسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرٍ كُنْتُمْ لَا gidip sormaktır. O da olmuyorsa, diyelim, bunda susmaktır. Niye? Çünkü kader de Allah Azze ve Celle'nin zatı gibi, hani hatırlıyorsan isim ve sıfat tevhidinde anlattık, aklın içinde payı olmayan bir konudur. Çünkü Allah bütün her tarafını kullardan kapattığı akıl ölçüleriyle, veya da işte görme, duyma, hisle tespit edilen bir şey olmadığı için insan da hislerle, şimdi biz bir şeyi tespit etmek istediğimizde nasıl tespit ediyoruz? Hislerimizle. Öyle değil mi? E şimdi his, hissi olmayan bir şeyi nasıl biz hislerimizle e, tespit edeceğiz? Veya gerçekten tam hakikatiyle onun künhüne ve hakikatine vakıf olacağız. Bu mümkün değildir. Ondan dolayı efdar olan nasıl ispat ettiğini ispat etmek. Öyle mi? İspat etmediği yerlerde de ispat ettiği yerlerde anlamadığımızda Allah ne demişse ne yapmışsa şüphesiz ki hak olan odur. Biz ona ne yaptık? Biz ona iman ettik." demektir. Aksi halde dalan insanlar tarihte ya cebre kaymışlardır. Yani cebriye olmuşlardır veyauta inkara kalmışlardır. Kaderi dediğimiz veya Mu'tezile ne yapmışlardır? Olmuşlardır. Şimdi burada asıl bir meseleye geleceğiz. Yani son bir meseleye geleceğiz. Şimdi genel itibariyle kaderle ilgili bazı yanlış anlaşılmalar var. Yani bunun önünü e, anlamak için Kader'e imanın faydası nedir mesela? Yani kadere imanın bize faydası ne olabilir? Hem de bir yanlış anlaşılmanın e, önüne geçelim. Yani bir yanlış anlaşılmayı izah etmiş olalım. <gülüyor> mesela hatırlıyorsanız biz bir hadis söylemiştik. Demişti ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki innel abde la ya'malu bi'amali ehli'l cenneti hatta ma yabqa beynehu وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُوا بِعَمَلِهِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا kul cennet ehlin amelini yapar yapar yapar ta kul ile cennet arasında çok az bir mesafe kalır bir zirağ bir mesafe kalır kitabı yani kader kula galip gelir cehennem ehlinin amelini yapar ve nereye gider cehenneme gider öyle mi Şimdi burada genelde insanlar şöyle bir soru soruyorlar: Madem Allah bizi yaratmışsa, amellerimizi yaratmışsa, her şey Allah'ın dilemesiyle oluyorsa, öyle mi? Biz ömür boyu cennet ehlini amelini yapsak da son anda bir anda kitap bize galebe çalıp bizi cehenneme götürüyorsa, fefi mel amel, aynesine sahabeler Rasulullah soruyor, öyle mi? Fefi amel uyardı Rasulullah. Ve böyle anlatınca. Allah'ın dilemesi, meşriyeti hiçbir nefis yoktur ki Allah dilemeden vefat etmez. Sahabe soruyor ya Resulallah diyor biz kalemin döndüğü şeyle mi amel ediyoruz, kalemin kuruduğu şeyle mi amel ediyoruz? Yani ne demek bu? Hani biz amel ettikçe mi bir şeyler yazılıyor? Yoksa zaten yazılmış da biz o yazılanla mı amel ediyoruz? Hani kalem yazılmış kurumuş mürekkep biz onunla mı amel ediyoruz? Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor siz mürekkebin kuruduğu şeyle amel ediyorsunuz. E o da soruyor fefimen amelü ya Resulallah. O zaman biz niye amel ediyoruz? Yani madem Allah ne yazmışsa, hani o oluyorsa bırakalım. Kendi haline ne oluyorsa olsun. Peygamber aleyhisselatu vesselam diyor كُلُّنْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَلَبُ Herkes yaratıldığı şeye kolaylaştırılacaktır. Herkes yaratıldığı şeye sevk edilecektir. Öyle mi? Ne demektir bu? Bu bazılarının anladığı gibi, şeytanın da vesvese verdiği gibi amelden kesilmeyi gerektirmez. Bilakis akıllı olan insan şöyle düşünür. Madem hatime belli değildir, yani sonucumuz belli değildir, ne üzerine öleceğimiz belli değildir. Madem Allah da adildir, hiçbir kuluna zulmetmez. Çünkü bak kader bir bütündür, daha doğrusu itikat bir bütündür. Yani biz ne diyoruz? Bütün itikadın temeli isim ve sıfatlardır. Öyle mi? Kişi ancak Allah'ı doğru tanırsa, doğru bir itikada sahip olur. Bütün konularda. Öyle mi? Öyle. Biz Allah'ın iki tane sıfatını biliyor muyuz? Allah adil midir? Adildir. Bunun gereği nedir? Allah kullarına ne yapmaz? Zulmetmez. Şimdi bu olaya şöyle de yaklaşabiliriz. Madem Allah azze ve celle son, sonuç belli değildir. Yani kaderimizde ne şekil öleceğimiz belli değildir. Ama madem Allah ta zalim değildir, yani hiç kimseye zulmetmez. O zaman ben hem ihlaslı olayım, bütün amellerimi samimi bir şekilde yapayım. Sürekli Allah azze ve celle'nin vecihini talep edeyim. Sürekli Allah azze ve celle'yi isteyeyim. Öyle mi? Ve amellerimi de şeriatın doğrultusunda yapayım. Bu şekilde olursa Rabbim niye bana zulmetsin ki? Niye benim kaderim bana galip gelip beni cehennem ehlinden yapsın ki? Çünkü biz ne demiştik? Bu hadiste bile Peygamberimiz diyor, kul insanların gördüğü kadarıyla cennet ehlinin amelini yapar. Öyle mi? Yani Allah boş yere kitaba bu adamın cehennemlik olduğunu yazmamış. İhlas yok çünkü adamda. Yani dışarıdan baktın dört dörtlük cennet ehlinin amelini yapıyor ama Allah onun bunu, Allah işini yapmadığını, bunu e, kullar için yaptığını bildiği için en son halinde dünyada onlar için rezillik, ahirette de elin verici azap vardır. Ayeti yerine gelsin diye son ömründe ona cehennem ehlinin amelini ne yapar? Nasip eder. Öyleyse ne diyeceğiz? Bu insanların anladığı gibi insanı iyice amelden soğutup ya niye amel ediyoruz yapmaya değil de bilakis doğru yerden bakarsak, şeriatın penceresinden bakarsak bizi tetikleyip İhlasa ve amele sevk etmesi lazım öyle mi? Tekrar söylüyorum madem sonuç belli değildir, Allah'ın ne yazdığı belli değildir ve madem Allah adildir hiç kimseye zulmetmez, hikmetsiz iş yapmaz, durduk yere kimseye cehennemi yazmaz o zaman ben ihlasımı da ne yapayım? İhlasımı da amelimi de güzelleştireyim. Dikkat ederseniz bu pencereden bakarsan insan daha fazla ne yapacaktır? Daha fazla amel yapacaktır. Ama şeytanın vesvese verdiği pencereden bakarsa eğer o zaman zaten niye amel yapıyoruz ki Allah ne dilemişse o olacaktır. Kadere imanın faydalarından yine bir tanesi nedir? İnsanoğlunun bir iş yaparken bütün korkularından ve bütün insana tağut olabilecek, put olabilecek şeylerden insanın korunmasıdır. Mesela bugün bizlerin en büyük tağutu nedir? En büyük tağutu ölüm korkusu. Öyle mi? Rızık korkusu. Hayat endişesi, yarın düşüncesi, öyle mi? Birçoğumuzu İslami amelden alıkoyan, birçoğumuzu Allah'a hakkıyla kulluk etmekten alıkoyan şey nedir? Bu endişelerimizdir. Kul, Ecerin Allah'tan olduğunu, rızkın Allah'tan olduğunu, ne takdir edilmişse onun yapılması gerektiğini bilirse kulun bütün korkuları kalır mı? Yani şimdi ben sözde değil özde ve hakikaten şunu idrak edersem eğer, ecel Allah'ın elindedir. Allah dilerse yatağımda da ölürüm, Allah dilerse harp meydanında da ölürüm, Allah dilerse hakkı aykırırken işkence altında da ölürüm veya normal bir ölümle ölürüm. Hepsi Allah'ın dilemesindedir ve bu bana belli değildir. Madem böyledir o zaman ben üstüme düşeni yapayım. Öyle mi? Çünkü Allah bana nerede ölmeyi yazmışsa orada gelecek. Halid i̇bn Velid gibi bir komutan ömrü hem şirkteyken hem İslam'dayken savaşta geçmiştir. Lakin nerede vefat etti? Yatakta vefat etti, öyle mi? O müslüman olan adam daha bir dakika, on dakika önce müslüman oldu. Allah Azze ve Celle ona şehadeti nasip etti, öyle mi? Yani adamın hiç alakası yok mesela ee, dinle. On dakikalık içinde müslüman oluyor ve Allah Azze ve Celle ona şehadeti nasip ediyor. Madem böyle o zaman korkmaya ne gerek var, öyle mi? Halid ibni Velid savaşların içinde vücudunda yer kalmamasına rağmen yatağında vefat etti, öyle mi? En korkak olan insanlar ölüm geldi onları nerede buldu? Ümeyye ibn Halef gibi ölüm geldi onları harp meydanında buldu öyle mi? O kadar savaşa çıkmamak için ellerinden geleni yaptılar belki ölümden kurtuluruz diye ama ölüm geldi onları nerede buldu? Ölüm geldi onları gene harp meydanında buldu. Ondan dolayı ne diyeceğiz? Ondan dolayı kul eğer bunun bilincine varırsa hakikaten bu onu Allah hakkıyla kulluk etmeyi ve yaşadığı dönemin endişelerinden Korkularından, tabiri caizse putlarından ve tağutlarından insanın içtinab etmesini ve korunmasını ne yapar? Korunmasını sağlar. Yine aynı şekilde kadere iman etmiş bir insan, yani hakkıyla kadere inanan bir insan, mehmum değildir, üzüntülü değildir, kederli değildir. Kadere iman etmeyen bir insan, kaderi hakkıyla anlamayan bir insan, hayatının her alanında mehmum ve her hayatının her alanında kederlidir. Hiçbir şeyden huzur duymaz. Örnek, örnek. İşçi düşünün bir tane Müslüman, bir dükkan açtı kendine öyle mi? Bir dükkan açtı, işleri olmadı, zarar etti, iflas etti, borç aldığı parayı da batırdı mesela. Şimdi iki tür insan vardır, kadere iman eden insan ne yapar? Kadere iman eden insan düşünür, der ki ben üstüme düşeni yaptım, öyle mi? Sebebe yapıştım, Allah da bana bunu takdir etti, ben Allah'ın takdir ettiği üzerine mi üzüleceğim? Yani demek ki benim için hayırlısı buydu, Rabbim de bana bunu takdir etti. Belki yorulduğuna üzülür sadece. Yani o dükkanı açmaktır, uğraşmaktır, boştur. Belki buna üzülür. Öyle mi? Lakin işin sonucu itibariyle yakin emindir ki bu Allah'tandır ve bu konuda rahattır. E öbür taraftan buna inanmamış bir insan düşünün mesela. Adam hem yapmış olduğu çabaya e, kederlenir, perişan olur. Hem de sonuç adam düşündükçe bunalıma girer. Yani birçok insan mesela çevremizde Müslüman olan insanların da e, problemidir bu. Yani sonuç Allah'ın dilediği gibi olma, kendi dilediği gibi olmamıştır. Allah azze ve celle onun dilemesinin dışında bir şey e, takdir etmiştir. Adam bunalımdadır. Adam perişandır. Adam hiç rahat değildir mesela. Kalbi sürekli kederlidir. Sebep kadere iman etmediğinden ötürü. Öyle mi? Biz üzerimize düşeni yaptıktan sonra belki kendi çabamıza yorulabiliriz. Hani Yaptık ettik. bu Keşke vaktimiz orada değil de burada olsaydı e denilebilir. Bunda Müslüman demez. Çünkü lev, İslam itikamında lev diye bir şey yoktur. Öyle mi? Niye Peygamberimiz diyor lev demeyin. Keşke keşke demeyin. Çünkü keşke şeytanın kapılarını ne yapar? Şeytanın kapılarını açar. Müslüman nedir? İhres ala ma yenfe'uke billah ve la ta'ciz. Kendine faydalı olanda hasıl ol. Allah'tan yardım dile. Ve aciz olma. Şayet işler senin dilediğin gibi gitmezse deki ki Allah'u ve ma şaa'e Allah ne dilemişse onu ne yapmıştır, onu takdir etmiştir. Ve lev deme, keşke şöyle olsaydı şöyle olurdu, böyle olsaydı böyle olurdu deme. Çünkü lev şeytana kapı açar. Hangi yönden şeytana kapı açar? İki yönden. Bir, kader itikadında şeytana kapı açar. İki, insanın kederlenip, hüzünlenip doğru düzgün iş yapamamasında. Çünkü kederli olan, hüzünlü olan, bunalımda olan insan ne ibadetlerinde? Ne kullarla olan ilişkilerinde ne yapamaz istikamet üzere olamaz. Öyle mi? Ondan dolayı bunun önünü kapatmak için kadere imanın faydası nedir? Budur. Kişi sadece sebeplere yapıştıktan sonra sonuç nasıl olmuşsa kader Allahu ve maşa faale Lev, lev, lev. İşte parayı şuraya yatırsaydık, buraya yatırmasaydık, şöyle olurdu, şu kitabı okumasaydık, bunu okusaydık, böyle olurdu, şurada okumasaydık, burada okusaydık, böyle olurdu falan bu tip düşünceleri adam ne yapmaz? Kapılma. Şöyle yapmasaydım, içeri girmezdim, böyle yapmasaydım, polis beni götürmezdi, böyle yapmasaydım, evlenirdim falan bu tip saçmalıklara girmez değil mi? قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ Yeter ki insan kendi üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmiş olsun. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan veya anlatamadığımız bir yer var mı? sormak istediğimiz bir soru? Yok. Tamam. davana elhamdülillah <gülüyor>